Serviii bülen di maman Ahmu yuhu yuhu yuhu madenhtir Hay hak! Nakş-ı sutnun remziler hüsnü de rüyet perdesi hace hükmü ezeldendir hakikat perdesi Siret-i surette mümkündür temaşa eylemek Hayrolmaz ehli irfana vasilet perdesi Hacıva döküyor. Bir efendimiz Semai bu hacılar, ikinci bir kitap yazıyor. Nasıl